Bizi de, neslimizi de tevhid ehli olan samimi, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan bu samimi insanlardan eylemesin. Ne dinini, ne kendini asla satanlardan eylemesin. Allah'a hakiki kul ve köle olanlardan eylemesin kardeşlerim. Bugün sohbet silsilemize aynı çizgimizde devam ediyoruz. Bugün sizlere Yine Kur'an'dan bahsedeceğim. Allah Azze ve Celle'nin bizlere göndermiş olduğu bu eşsiz kitabın bizlere kazandırdığı şeyleri şöyle kısaca bazı maddeler içinde anlatmaya çalışacağım. Allah bana anlatma. Hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ümmetim 73 fırkıya ayrılacak, Biri müstesna hepsine ateş dokunacaktır. Asap diyor ki Ey Allah'ın Resulü o kurtulan kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ve ashabımın yolunda olandır. Allah biz onlardan kısır ve bir gün bir sözünde yine ben size öyle bir şey bırakıyorum ki ona sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Bu Allah'ın kitabı Kur'an demiştir. Ve yine bir sözünde ben size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Ve bunlar ta Kevser havuzuna kadar asla birbirinden ayrılmayacak. Yani Kur'an'dan ve sünnetten bahsediyor. Ama bizler öyle hale gelmişiz ki kardeşlerim, Allah'ın bize bıraktığı, emanet ettiği, uyduğunuzda size yol gösteren, okuduğunuzda size şifa veren, sıkıldığınızda rahatlatan, hasta olduğunuzda, okuduğunuzda size sıhhat, afiyet vermede, şifada vesile olan, Veyahut hangi meselede okursanız okun, size muhakkak hayat veren Kur'an'da bizden uzak kalmışız. Alimlerin dediği gibi, doktora gittiğinde sizi eczaneden ne yapar? İlaçla tedavi etmeye çalışır. İnsani hastalıkların tedavisi de ancak Kur'an'daki eczaneler yapılır. yapar? Orada her şey nedir? Mevcuttur. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Subhanahu ve tane bizlere orada hiç boş, abes, gereksiz hiçbir şey bize ne yapmamış bildirmemiştir. Hemen orada kıssalar diye bazı bölümler var. Hani bazı insanlar Kur'an'dan hikayeler veya dini hikayeler diye kitap basıyorlar ya aslında kıssaları bunlar hafife alıyor. Açıyorsun, bakıyorsun, olduğu gibi ayet, olduğu gibi sure, olduğu gibi oraya nakletmiş, adını da hikaye koymuş. Bu, içindeki ne kadar değerli olursa olsun, başlığıyla onu hafife almadır. Hikaye deyince, insana bunun içinde bana bir ders veren bir şey var diyor. Önemsemiyor. Ders önemlidir ama, Kur'an ayetleri çok önemlidir. Allah hiçbir zaman boş, abes ne yapmamıştır? Bir şey bildirmemiştir. Kur'an'ın bu kıssalarına gittiğimizde bunun içinde öyle önemli metinler var ki insanları hayrete düşürür. Kimi yere bakıyorsun bir ilahi buyruk var. Kimi bir yere bakıyorsun iyiliği, kötülüğü bize yakalatmaya çalışıyor. Kimi yere bakıyorsun çileyi, başa gelen şeylerde sabrı bunları gündeme getiriyor. Kimi yere bakıyorsun dünya yaşantısında insanın elindekilerle nasıl azdığını ve azmaması gereksin ne yapıyor? Yakalatmaya başlıyor. Ve Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da öyle kıssalar bildiriyor ki bu nuzul surecinde bir İslam meselesi var. Miraç meselesi. Peygamber Aleyhisselam'ın göğe çıkması. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu, doğup büyüdüğü bir yerden başka bir yere her şeyini bırakarak hicret etmesi. Bir cihat mevzusu, Bedir Harbi, Uhud Harbi gündemde bir bakıyorsun kıyamet sahneleri, Adem Aleyhisselam'ın yaratılması, ahiret, cennet ve cehennem hayatı ve bunlara dair bütün bilgiler ne yapıyor? Bize kıssa olarak. Yani orada surelerde kısa olarak ne yapılıyor? Bilgililir. İşte bugünkü sohbetimde sizlere Allah Azze ve Celle bu kıssalarda bizlere ne anlatır? Yani bu kıssaları anlatılmanın amacı nedir? Biz bunları okuduğumuzda neleri yakalamamız gerekiyor? Bunun üzerine sizlere bir ders yapmayı uygun gördüm. Yani Kur'an'ın nasıl okunması gerektiğini, okunduğunda neyi yakalaman gerektiğini ve dinini nasıl öğrenmen gerektiğiyle alakalı aslında ahlaki ve usul dersidir. Bundan alakalı birçok maddeler var. Birinci yakalatmak istediğim Allah Azze ve Celle, insana Allah'ın birliğini ve sadece Allah'a kulluk şuurunun kazandırılmasını amaçlıyor. Yani buradaki kıssalarda, Allah'tan başka kulluk edilmeye ve iradesine teslim olunmaya layık hiçbir varlığı, hiçbir inancın, hiçbir yaşayışın doğru olmadığını ne yapıyor? Kıssalar bize ne yapıyor? Anlatıyor. Ve bütün peygamberlere bakın, verilen mesaj hep aynı. Bütün böyle kıssaların geçtiği Bakara, Ali İmran, İsra, işte Keyf, Meryem hepsine bakın, Araf hepsinde şunları and ki nokta noktayı elçi olarak kavmine gönderdik. Yani Nuh'u kavmine, Şahide kavmine İlyas'ı kavmine, İsa'yı, Musa'yı, bütün peygamberleri kavmine gönderdik. İlk sözleri Ey kavmi! Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şeyi şirk ne yapmayın? Koşmayın. Bütün peygamberlerin ki ilk gönderilen Resul kimdir? Nuh Aleyhisselam. Bakın Nuh kıssasına and olsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka ilahınız yoktur. Enam Bakın ilk sözü bütün peygamberlerin nedir? Bu. Demek ki okumuş olduğumuz bu kıssalardan önce bu sözleri ne yapacağız? Bir yakalayacağız. Peygamberler niye gelmiş? Şimdi yazdık Nuh'un kavmi. Dürüst giden, düzgün giden demagojiye düşmeyen dejenere olmayan yoldan sapmayan bir topluluğa uyarıcının gitmesinin bir anlamı var mı? yok şimdi burada da sorgulayacağınız birinci madde bu o kavim ne yaptı ki Nuh Aleyhisselam nedir sizin ondan başka ilahınız yok öbürlerini bırakın demek ki bu kavim bir şirke düşmüş Allah'a ne yapmış bir eş koşmuş Birinci yakalamanız gereken bu o kıssada. O kavmin ilahı ne? Ne yapmış da Allah'a eş koşmuş? Bir. İkincisi o gelen Resul, peygamber o kavme ne demiş? Başladığı cümle senin de davette başladığın cümle. Yani birine dini anlatırken sen peygamberden daha iyi konuşacak insan değilsin. O vahiyle ne yapıyor? desteklenen birisi, sen de karşıdakine bir şey derken, Allah'tan başkasına ne yapma? Kulluk etme, ibadet etme. Senin ilahın, razı edeceğin mabutun ancak o. İlk söylenecek bu. Ve bu sözü söyledikten sonra karşı kavimde peygambere gelen tepki ne? Yakalanması gereken noktalardan birisi de Selamun Aleyküm. Yaşar hoş geldiniz. Şimdi söylenen söz gelen tepki burada dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlilerinden birisi peygamber davet ederken ettiği kesimden gelen itiraz hiç ayak yani toplumun ayak takımı dediğimiz veyahut köle veyahut fakir insanlardan asla olmamıştır. Kimden geliyor buna da dikkat edeceksin hep zengin, gururlu ve şımarık insanlardan kavminin yöneticilerinden, büyüklerinden nedir? Bir itiraz gelmiş. İtiraz gelen şahıs da sözde nedir? Çok önemlidir. Kıssalarda ikinci dikkat etmem gereken noktada budur. Ve üçüncüsü bu tepkinin akabinde o giden resul, o peygamber, o gelen itiraza karşı söylediği söz takındığı tavır ve o bela ve musibete karşı nasıl sabretmiş kıssada yakalanması gereken en önemli noktalar bunlar. Yani demek ki kıssalarda birincisi bütün gelen peygamberler ki bize de davetçi olarak kavmi bunları anlatırken Allah'ın birliğine davet edeceğiz. Ve bu birliğin yanında başka ilahların olduğunu ama onların batıl olduğunu anlatacağız. Bunu anlatırken de karşıdan muhakkak itirazın geleceğini hesaplayacağız. Kendimizi hazırlayacağız. Kendimizi neye hazırlayacağız? Sen, senin gözün üzerinde kaşın var, senin malın var, senin malın kaka, sen çirkinsin, bu sözleri söylemiyorsun. Sen o insanların inandığı bir inancı kökten ne yapıyorsun? Kazıyorsun. Bu sefer topyekun ta canına kast etmeye kadar karşıdan ne var? bir itiraz var. Bugün bakın yaşamış olduğumuz toplumda bir Kürt, bir Türk, PKK veya şeyi var, canlı bir örneğe. Adam kendi dini, kendi siyasi amaçlarını şey yapabilmek için ne yapıyor? Canını ortaya koyuyor ve can alıyor. Buradaki de ne yapıyor? Bu benim bütünlüğüm, sınırlarım değil. Kendi hak için canını veriyor, can alıyor. Birine göre bir mücadele, birine göre de nedir? Bir mücadele söz konusu. Hakkına, batınla girmiyoruz. Yani bu savaş e, siyasi, yani düşünce savaşına girdi mi insanlar her şeyi ne yapar? bak görür. Onun için Allah Azze ve Celle parçalanmayın, bölünmeyin sonra gücünüz kırılır diyor. İşte buradaki bu kıssalardan birinci yakalayacağımız bu <gülüyor> ve bütün kıssaların ortak özelliği Allah'ın birliğine davet Ve bütün peygamberlerde kavmine geldiğinde mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmine geldiğinde Nuh Aleyhisselam ne diyor? İlahlarınızı bırakın. Onlar ne diyor? Sakın ha, ilahlarınızı vet, vegus, nesir, yevus, ne yapmayın? Bırakmayın. Niye? Şimdi davet var, davetin karşısında bir tepki var. Öbürü gidiyor. Gelin bir olan Allah'a ibadet edin. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Ölçüde tartta ne yapın? Adaletli olun. Yani hangi peygamber nereye gitmişse oradaki birinci davetten sonra müşkülat ne yapıyor? Gündeme geliyor. Biz de kıssaları okurken bunlara dikkat ederek okursak biz ne kazanırız? Ne kadar kafanın kalın olduğunu söylesen de o kıssalar hayatta artık unutmaz. Çünkü bunlar düşünerek okuyorsun. Ne kadar kafan kalın olursa olsun artık herhangi bir olayla karşı karşıya kaldığında bu kıssaları böyle okumuşsan hemen bunlar gözünün önüne gelir. Bir söz de söyleyeceksen oradan söylersin. Bir tepki de vereceksen artık tepkin nebevi olur. Böyle okuduğun zaman. Ama Kur'an okuyun, Kur'an okuyun dediğimizde rastgele okursanız kafana doğru dürüst ne yapmaz? Hiçbir şey gelmez. Birinci yakalatmak istediğim bu. Ve yine örnekler verelim. İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırdıktan sonra toplumun ileri gelenlerine söylediği şu söze bakın. Ayette ne diyor? İbrahim öyleyse dedi Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek şeylere Hala tapacak mısınız? İbrahim kaç yaşında? Daha 20'sinden küçük. Bütün millet puta tapıyor. O gidiyor puthanede. Putları kırıyor. İbrahim'i yakalıyorlar. İbrahim'i nasıl yakalıyorlar? İbrahim'i kırdığını gören var mı? Kimse Ama herkes bu çocuk kırmıştır diyor. Niye? Çünkü o şirk koşmayan birisi ama bunun yanında şirk koşmayan diyen birisi. Bunu anladınız mı? Koşmayan bir insandan şüphe olmaz. Ya tamam da bu et diye de diye de ne yapmaz? Karışmaz. Ama geri durduğu gibi bir de durmayanı uyaran bir adamı başlarına herhangi bir şey geldiğinde bu yaptı derler. Çünkü bu buna karşıydı. Bu gelip de bize ne yapıyor? Buna tapmayın. İbrahim'i yakalıyorlar ve diyorlar ki sen ne yaptın? O ne diyor? Ayette ben yaptım demiyor. Fayda ve zarar vermeyin. Kendisini koruyamayanlara hala tapacak mısınız? Bu ne demek? Kırdığı onlara bir şeyi yakalatmıyor. Yakalatmayınca anlayacak şeyleri. Çünkü fıtrat bozulmuş. Onlara anlayacağı cümleyi işte biz de Kur'an'da okuduğumuzda bu kıssaları kafamıza böyle yerleştireceğiz. Birine bir şey anlatırken cedele gitmeyecek. Buradan bu vahiyden bu cümleleri alıp davette biz de bunu ne yapacağız? Onlara aynı şekilde getireceğiz. Neden bu ölüden gidip yardım istiyor? Kendisine faydası var mı? Kendine bile faydası olmayan birisi nasıl sana fayda zarar versin? ölmez de diri olandan istesene o sana ne yapar sıhhat afiyet verdiği gibi yine verir yine senin başındaki belayı musibeti ne yapar ancak def ederse o eder deyip ona yönlendireceğiz ve devam ediyor size Allah'ı bırak takmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun siz hiç akıllanmayacak mısınız bu sözü söyleyince İbrahim'i ne yaptılar ateşe. Mevzuyu oradan devam etmeyeceğim. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okuyun. Birer cümle gideceğim. Arkadaşlarıyla bir konuşma anını canlandıran ayetlerde Yusuf diyor ki Allah'a herhangi bir o şeyi ortak koşmak bize yaraşmaz. Ey mahfuz kardeşlerim, arkadaşlarım ayrı ayrı bir sürü uydurma Rabler mi daha iyidir? Yoksa her şeyden üstün tek Allah mı? Allah'ı bırakıp taptığınız sizin ve babalarınızın atlandırdığı putlardan başka hiçbir şey değil. Kendisinden başkasına değil ancak ona tapmanız emredilmiştir diyor. Şimdi Hüsus <gülüyor> Aleyhisselam bunu nerede diyor? <gülüyor> Şimdi ortam çok önemli. İbrahim Aleyhisselam nerede diyor? <gülüyor> Yeryüzünde benden başka diyor inanan insanın varlığını ne yapmıyorum? Bilmiyor. Biz şimdi bir inanan, inananı bırak. Bizim gibi inanan birini gördüğümüzde ne yapıyoruz? Ayrı bir sevinç duyuyoruz. Böyle bir sarılıyoruz. Veya bir camiye gittiğinde senin gibi bir namaz kılan görmüşsen, senin gibi konuşanı görmüşsen, hemen soruyor. Falanı tanıyor mu? Filanı tanıyor mu? Ortak bir isim çıktığında adam sanki 40 yıllık ne yapıyor? Dostun veriyor İbrahim'in. O da yok öyle bir ortamda, tek başına olduğu bir ortamda hakkı ne yapıyor? Zikredebiliyor. Bugün çalıştığınız ortamlarda garip olabilirsiniz. Oturduğunuz yerde garip olabilirsiniz. Sizin gibi inanan insanlar olmayabilir ama davet her yerde ne yapılması? Yapılması gerekir. Eğer bu daveti yapmıyorsanız o zaman siz de onlar gibi olmaya başlayacaksınız. Bakın İbrahim'deki yakalayacağınız noktalardan birisi bu. Özgürlüğünüzü kaybettiniz, içeridesiniz. Zannetmeyin ki içerideki insanlar dışarıdakiden farklı. Orada esir bile olsa, kafa aynı esarette. Onlarda da şirk, küfür gündemde olabilir ki olur. Orada da davette sen yine dışarıda neyse içeride de nesin? Aynı daveti sürdürmek zorundasın ve Yusuf Aleyhisselam oraya düşmekten Rabbuna küsmedi isyan etmedi ve yine davetine ne yaptı devam etti o sadece diyor ellerinizden yapıp tapa geldiğini işe bunlara ne yapmayın tapmayın ve yine toplumdaki e, meselelerden en önemli mesaj bırakan kıssalardan bir tanesi toplumdan kendini anlattın Anlamadı, seragat eden bir topluluktan bahsediyorlar. Kimdi bunlar? Bir mağaraya kendilerini ne için saktı, çektiler? Bu kıssadan da bizim için çok büyük dersler var. Onlar ne yapmışlar? Bu kıssada Allah'ın birliği ve sadece ona kulluk şuuru anlatılıyor. Toplum bakıyor ki bozulmuş. Anlatıyor, anlamıyorlar. Barışık koşacağımıza, kendimizi bunlardan ne yapalım, soyutlayalım deyip de bir mağarada kendilerini hapsetmeleri var. Bakın burada bir kulluk şuuru gündemde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlatırken ne diyor? Bir münker gördüğünüzde, ne yapın? dilinizle, elinizle, kalbinizle. Bak ashab-ı keyf'teki sana atmış, elle anlatmış. Yok. Dillen Yok. En son kalbe kalınca bakıyor ki kendine de yetecekleri imanı yok. Kendini ne yapıyor? Çekiyor, tecrit ediyor. Bakın burada çok çok önemli mesajlardan nedir? Bir tanesidir. <gülüyor> Ve ne demişlerdir topluma? Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbıdır. Onu bırakıp da başka bir ilaha yalvarmayız. Yoksa andolsun ki batıl söz söylemiş oluruz. Şu olduğunu apaçık göstermiştir ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah'a şirk koşandı. Ancak nedir? Zalimlerdir ifadesini kullanmışlar. Bakın burada kıssalardan birlikten alakalı Siz Örnekleri çoğaltabilirsiniz. İbrahim'in, İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın hürken, gençken tek başına. Yusuf Aleyhisselam'ın bir köle ve hapisteki haline ve ashab keyfin de toplumda insanlara ne yaparlarsa yapsın algılamadığında kendini o toplumdan tecrit etmeleri kıssalardan yakalayacağımız en önemli meselelerden bir tanesi. Allah sizlere ilim, ilfan nasip etsin. Bu kıssaları anlayanlardan eylesin. Yine kıssaları okurken ikincisi, bu kıssalar insana ahiret, cennet ve cehennem hayatına dair doğru bilgi ve şuurunu kazandırır. Bu kıssalar. Neredeyse tüm kıssalarda bu bilgi ve şuurun insana verdiği görülür. Çünkü kafirlerde ilk inkar neresidir kardeşlerim? Hmm. Öldükten sonra dirilmeyi inkar ederler. Neden? Çünkü o kadar çok günah işlerler ki onun hesabını bile aklına getirmek istemezler. <gülüyor> ve öldükten sonra dirilmeyi inkar edince hepsinde hmm. kurtulduğunu zannederler. Ama bir e, keyf suresine baktığımızda Allah Azze ve Celle 300 küsur sene o insanlar bir mağarada uyuttuğunu söylüyor mu? Onlar güneş geldiği müddetçe sağa sola ne yapıyorlar? Dönüyorlar. Ama ne yapıyor? Ölmüyorlar. Yemek yemedikleri halde yaşayabiliyorlar. İşte kabirlerde de hayat olduğunu Allah onlara ne yapıyor? Bildiriyor. Öldükten sonra yani kabre girdikten sonra da bir hayatın olduğunu Allah bunlarla insanlara ne yapıyor? Çok güzel bir mesaj veriyor. Bunun mümkün olduğunu ispat ediyor. İnkar ettikleri şeyin mümkün olduğunu ne yapıyor? Onlara ispat ediyor. Veyahut bir çiftliği düşünün. Ölü bir tohumu attıklarında ne çıkıyor? İşim, o tohumun daha önce diriyken, yaşken, nebat halindeyken hali neyse o hale dönüştüğünü ve bir ekip de karşılığında misliyle tekrar geri döndüğünü, tekrar tohum olup döndüğünü, yani ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran bir Allah'ın olduğunu ne yapıyor? insanlara bu anlatıyor kardeşlerimiz. Ve böylece Allah'ın sözünün hak olduğunu, kıyametin gerçek olduğunu ve insanların ahirette dirileceklerini, cennetin, cehennemin hak olduğunu insanlar ne yapsın? anlasın diye. Ve yine aynı şekilde Bakara suresinde yüz sene öldürülen veyahut uyutulan bir insanın tekrar diriltilme kıssası vardır. Ona soruyorlar, ne kadar kaldı? Bir gün bir saat diyor. Biz seni yüz sene ne yaptık? Uyuttuk veya öldürdük. Tamına bak, yanında eşyası var, bozulma şimdi düşünün buzdolapları bile 100 sene dayanmıyor ki içindeykini tutsun yani bir elektronik eşya aldığında <gülüyor> en fazla garanti belgesi ne kadar veriyorlar İki. İki. İki. İki. 100 sene var mı bak Allah 100 sene bozulmayacağını söylüyor eşeğine bak diyor toprak olmuş ve biz diyor onun önünde kemiklerini dizdik ete eşeğe et giydirdik eşek anılmaya başladı diyor. Bakın bu kıssa sadece yüzeysel olarak yakalanılması gereken bir şey değil. Allah Azze ve Celle öldüren ve diriltendir. Vaadinde hakkı. Söylediği her şey nedir? Hakkı. Bu kıssalar bize cenneti, cehennemi, ahireti, kıyameti ne yapacak? Yakalatmalı. Bunların amacı nedir? Biri de budur. Yine kardeşlerim olur. İnsan şüphe edebilir. Aleyküm Ve şüphesinde ileriye de gidebilir. Aynı kıssada, Bakara'da hemen devamında Allah'a Azze ve celle İbrahim'den yine bize örnek veriyor. İbrahim aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi şu çürümüş, toz toprak olmuş şeyleri nasıl dinleteceksin? Kıssadan alacağımız nedir? Yani belki bu soruyu sorduğumuzda kendi kendimize ya sen Allah'tan şüphe mi ediyorsun diyebiliriz. Ama İbrahim bunu ne yapmış senin adına? Sormuş. Sormuş. sormuş. Hiç yani şüpheye gerek yok. Allah Azze ve Celle ben demiyor. Git diyor. Dört tane hayvanı kendine alıştır. Sonra bunları ne yap? Kes parçala. Tüyünü, gagasını, gözünü, kulağını, parçasını her birbirine ayrı bir yere al ve çık Allah adına sesle. İbrahim bir dağın tepesinin başına çıkıyor ve onları çağırdığında şimdi manzarayı tasavvur etmeye çalışın şöyle. Gelin işte toroldu, tavuktu, kuştu, keçiydi neyse. Gelin bana dediğinde bütün parçaların havada birleştiğini şöyle bir tasavvur edin. Adam kafayı yer ya. Tüy geliyor yerine mont olur. Kalbi geliyor şuraya. Ve bırak onun yanına, mide altına derisi birleşiyor, üstüne tüyleri geliyor, geliyor sana öttüğünü veya kendi halinde ses çıkarttığını düşün. İbrahim ne diyor? İnandım ya Kim demez ki bunu? O da Halel diyor. Demek ki bu kıstalar bize ikinci olarak ne yapacak? Birincine yakalıyordu tevhidi. İkinci ahiret inancını iyice ne yapacakmış? Tekiştirecekmiş. Yani bu kıssaları bu şekilde okuyacağız. Üçüncüsü ise kardeşlerim, bütün peygamberlerin kendi halklarına aynı dini tebliğ etti. Yani gelen dinin hiçbiri farklı değil. O ay anlatmış. Bu beydi. Hepsi tevhidi anlatmış. Gelen bütün peygamberlerin daveti nedir? Ortaktır. Ama la ilahe illallah Nuh Resulullah, Musa Resulullah, İsa Resulullah. Yani şeriatları farklı olmuş olabilir. Yani muamela yaptıkları ibadet ha birisi tutmuş, ikincide namaz farz olur. Birine yatsı da olmuştur. Veyahut birine bir muharrem ayında oruç farz olmuştur. Veyahut e, şu kadar şunu yapmıştır. Veyahut onların bir önce doğan Çocukları bir sonraki çoğu doğan çocuklarla ikizleri evlenme hakkına sahip olmuştur. Ama bugün birine helal olan, birine haram olabilmiştir. Ama tevhid inancı hepsinde nedir? Aynıdır. Hiç değişmemiştir. Ve insanların da tek ümmet olduğunu bu kıssalar gösterir. Hiçbir zaman Allah indinde başka bir ümmet yok. Kuran'ın bütün seyrine bakın, bütün kıssalarına bakın, inananlar küfür Allah'ın dostları şeytanın dostları. Allah'ın dostlarının liderliğini Adem Aleyhisselam ve daha sonraki gelen peygamberler şeytan ve şeytanın avanilerin liderliğini başını şeytan ve ona tabi olanlar ne yapmıştır? Çekmişler. Diyeceğim. İşte bunlardan yakalamamız gereken tek bir ümmet ve Allah katında tek değil. Ve istisnasız bütün peygamberlerin bu dinlen gönderildiği bu sebeple Allah'ın birliği ve sadece ona kulluk ve ahiret inancı ve bütün peygamberlerin ortak çağrısı olmuş. Ve bakın Enbiya suresinde peygamberlerin kıssaları birbirince ardınca anlatılmaya başlamadan önce Allah'ın birliği gerçeğinin istisnasız bütün peygamberlere vahyedildiği bildirilmiş. Biz Nuh'a, İsa'ya, Musa'ya, Yakub'a, oğullarına ne yaptık? Vahyedik. Gelin, ibadetlerinizde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın diye kavimlerine bildirmelerini ne yaptık? Emrettik. Yani bütün peygamberlere gönderiliş sebebi ne yapılıyor? Anlatılıyor. Gelen her peygamber bunu demiştir. Demek ki Allah'ın birliğinden başka davet edilecek bir şey olmadığına göre tek dinde nedir? İslam'dır. Tek davet de ancak bunadır. Evet. Dördüncüsü ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğu, Allah'ın peygamberi olduğu ve Kur'an'ın da Allah'ın kitabı olduğunu ispat etmektir bu kıssaların. Hiç düşündünüz mü bu maddenin nasıl çıktığını? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ümmüydü değil mi? Peki okuma yazma yok. Yahudiler Allah Resulü'nü nasıl kıskaca almaya çalışıyorlardı? Oradaki müşriklere diyorlardı ki gidin Yusuf'un kıssasını sorun. Başına neler gelmiş? Musa'nın kıssasını sorun. Başına neler gelmiş? Okuma yazması olmayan birisi bunları bilebilir mi? Mümkün değil. Ne yapacak? Ancak bunu bir peygamber bilir. Eğer peygamberse biz onun peygamber olduğunu biliriz. Değilse bir sahtekar olduğunu ispatlar. Bundan ne yaparız? Kurtuluruz diyorlardı. Ama gelip de kendisine sorulan her soruda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ki, ki kısa surelerinin kısa şeylerin nüzul sebepleri hep bunlardır kardeşlerim. Bir bir geçmiş kavimlerin olaylarını Allah Resulü'ne bildirince onların hepsi ne oldu? Kendilerinden geçti. Kimi ayağını öpmeye çalıştı, kimi iman etti, kimi de oradan çekilip gitti, inkar etti. İşte bu peygamber efendimizin okur yazar olmadığı halde getirdiği kitapta, Kur'an'ın ilk muhataplar olan Mekkelilerin hatta hiç kimsenin bilmediği, yalnızca Allah'ın bildirdiği <gülüyor> peygamberlerin e, meseleleri e, geçmiş milletlere dair haberlerin anlatılması peygamberimizin peygamber olduğunu ve Kur'an'ın da Allah kitabı olduğunu nedir? Bir ispat? geçmişin masalı değil. Efsanelerde anlatılanlar değil. Ve hatta Nuh Aleyhisselam'la alakalı kıssayı bitirdikten sonra Allah Azze ve Celle diyor ki biz sana bunları anlatıyoruz da sen öyle biliyorsun. Yoksa sen diyor oğla yaşarken orada değil Yani bugün insanlığın e, hayvandan geldiğini maymundan geldiğini iddia eden insanlara bu kıssalar nedir? En güzel cevabı vermektedir. Yani kafirliğin, dinsizliğin, bu kadar başıboşluğun ve kargaşanın tek ilacı vardır vahye dönmek. Eğer insanlara tarih kitabı okutmak istiyorlarsa Kur'an okusunlar. Geçmişten haber vermek istiyorlar, doğru bilgi vermek istiyorlarsa ne yapacaklar? insanlara Kur'an okumayı tavsiye edecekler. Hakikaten insanları lider olarak yetiştirmek istiyorlarsa peygamberlerin hayatlarını insanlara ne yapacaklar? Bir bir öğretecekler. Alınacak lider ölçüsü şablonu nedir? Oradadır. Bak bakalım bu toplumu bir daha insanlar yere serebiliyor mu? Evet. Ve bu kıssalarda anlatılmakla kalmıyor. Birçok kavmin daha önceden bilmediği onların gaybe ait haberleri bizlere bildirilmiştir ki mesela e, Hz. Yusuf kıssasında Allah razı olsun. Girişte denir ki ey Muhammed biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel şekilde anlatıyoruz. Gerçek şu ki senin daha önce bunlardan haberin nedir? Yoktu. Kıssanın sonunda da aynı husus önemine binaen tekrar ifade ediliyor. İşte bu Yusuf kıssası gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdiği zaman sen onların yanında değildir. Bunları bilesin diye söylüyoruz. Diyor. Yani Yusuf'un kardeşleri toplanıp da Yusuf'u kuyuya atmak için toplanıyorlar ya. Bu haberleri diyor. Sana biz haber veriyoruz. Yoksa sen bunları ne yapmıyordun? Bilmiyordun diyor. Yine Hud suresinde Nuh Aleyhisselam'ın kıssasından bir bölüm anlatıldıktan sonra işte bunlar da sana anlattığımız kayıp haberlerindendir. Ama sen bunları daha önce ne yapmıyordun? Bilmiyordun. Yine Musa Aleyhisselam'la alakalı Tur'u turdaki olaylarla alakalı veyahut Allah Azze ve Celle'nin onunla ağacın ağaç yönünden konuşması ve Musa Aleyhisselam'ın dağa çıkması, kendisine birçok emrin verilmesi ve peygamber olarak gönderilmesi bunları biz ne yapmıyorduk? Bilmiyorduk. Allah bize ne yapıyor? Haber veriyor. Aynı zamanda da kıyamette her ümmetten Kendilerine dair şahit getirilecek. Muhammed ümmeti bütün ümmetlere ne yapacak? Şahit olacak. Nasıl şahit olacak? Çünkü Kur'an onların haberlerini bize ne yapıyor? Bir bir verdiği için biz de onları tasdik ederek yarın onlara ne yapacağız? Şahadet edeceğiz. Yani bu da kıssalar bize ne yapıyor? Bunları yakalatıyor kardeşlerim. <gülüyor> Beşincisi ise, tabi hepsi çok çok önemli bu maddelerin. Beşincisi ise, kıssalar yoluyla iyi ve kötü modeli bize yakalattırıyor. Ve bunlar ortaya konularak, iyiliğe teşvik, kötülükten de insanlar ne yapılıyor? Nehyediliyor. Şimdi bütün Kur'an'da okuduğunuz kıssaları kafanızdan şöyle bir geçirin. Burada kıssalarda iyi modelleri ve kötü modelleri. Harun'u anlatanla da bitiremiyoruz. Firavun'u, Haman'u değil mi? belamı Bunlar nedir? Kötü modellerdir. İyi modeller yok mu? Var. Tarlaya giren iki kişiden bahsedilir. Birisi ne yapar? Allah'a şükreder. Birisi ise doyumsuzdur. İşte benim başka malım var, başka çocuklarım var. Veyahut köy'e gitmeyeceğim bildiğiniz için hatırlatmak kastıyla gidiyorum. Ve bağ bozumuna gidecekler. Bugün geceden gidelim. Hiçbir fakire fukaraya bir şey vermeyelim dediklerinde geceleyin tarlalarına vardıklarında hiçbir şey bulamayan insanların misali var. Yani Kur'an'daki kıssalara baktığımızda bize birçok şeyi ne yapıyor? Hemen yakalatıyor. Bugün nasıl yakalatıyorlar? Yalan söylemiyor. Burnu uzar. Putçuluk yasak mı? Yasak. Heykelcilik yasak mı? Yasak. Pinok ne? Yalan söyledikçe hem, bir, hem de bir tahtanın ne oluyor? Hı -hı. Şimdi ise televizyon programlarında özellikle kanalın birinde e, iyimserliği anlatıyorlar. Ve bu anlatmalarında işte iyi o, başka bir şey olmana gerek yok. Hep bir melek var, bir şey var, yani İranlıların zerdüş dininin bir empozesi, Müslümana ne yapıyor? Yakalatılmaya çalışıyor. Bizim sağdan sollan, ondan bundan alacağımız hiçbir ders yok. Kısıllara gittiğimizde, onun bir hidayet ve ahmet kitabı olarak insanın Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan, sadece ona kul olduğu bir yaşam sürmesini istediğini ve böylece onun daima huzurlu ve mutluluğunu hedeflediğini yakalatmasını anlar. Ve Kur'an'ın geçmiş peygamber ve kavimlerinin kıssalarını anlatarak onların başına gelenleri haber verdiğini. Ve kıssanın sonunda o modellerin başlarına neler geldiğini en ince ayrıntısıyla Allah bize ne yapıyor bildiriyor ve böylece biz de anlıyoruz ki iyi ve kötünün ne olduğunu, nasıl yaşayıp nasıl öldüklerini biz ne yapıyoruz daha iyi analiz ederek kendimize çeki düzen vermeye çalışıyoruz. Mesela Nuh kavminin, At kavminin halklarının Lut kavminin, Medyen kavminin, Firavunun, Cumartesi gününe saygı göstermediği için domuz ve maymun şekline sokulan bir grubun, Yahudinin ve son olarak da iyi bir mümin iken, şeytanın ardınca giden Belan bin Bavura'nın anlatıldığı kıssaların sonunda şöyle denir. İşte ayetlerimizi yalanlayan Hepsinin ortak özelliği neymiş? Bu. Hepsinin teker teker kavminin şeyine bir bakın. Kimi erkekleri, kadınları bırakıp erkeklere yanaştı. Kimi ölçüyü tartıyı bozdu. Kimi ilah benim dedi. Kimi bağlara, bahçelere gittiler, dağları uydular, içinde oturdular ve biz her şeyden üstünüz deyip büyüklenmeye başladılar. Kimi elleriyle yaptıkları putlara taptılar, Allah'a işler boştular. Kimi muhabbetten şirk duydular. İşte bunlar bize hakkı anlatıyor. Bunlar üstündür, şöyledir, böyle onları tabu gördüler. Yani hepsi bir şey yaptı veyahut da peygamber olmadığı halde belamdan bahsediliyor. Yanına gitsen de solur. Çekilsen de sulur Yani köpeğin misaline benzetilerek. işte hepsini ayetlerimizi yalanlayan kimselerin halleri budur. Ve devam ediyor bakın ayet. Sen onlara bu kıssayı anlat. Belki düşünüp anlat. Ayetlerimizi yalan sayan kendine zulmeden milletin misali ne kötü bir misaldir. Hepsinin sonunda bu ayeti ne yaparsınız? Bulursunuz. İşte kıssalardan yakalayacağımız noktalardan birisi de budur. Ve yine Bakın şimdi iyi modellerden Yusuf'un uzun süredir görüşmediği kardeşleriyle Mısır'da buluşma anı anlatılan kıssada da iyiliğe teşvik ve kötülükten de sakındırma mesajı çok açık. Yoksa sen Yusuf musun dediler. Ben Yusuf'um bu da kardeşim. Allah size iyilikte bulundu. Doğrusu kim kötülükten sakınır ve sabrederse bilsin ki Allah, iyi davrananların ecrini katiyen zayi etmez. Şimdi düşünün, kardeşleriniz var sizi kuyuya attı, ölsün Birileri buldu, götürdü, akrabalarınız. Bir kavmin kuyusuna kim gelir? Yine o kavmin adamı gelir. Atılanı tanır. Aldılar, götürdüler, başka bir yere sattılar. Orada başınıza birçok işler geldi. Sonra hapse düştünüz. Sonra çıktınız. O yörenin, kralının baş yardımcısı oldunuz. Sonra biz de, de seni kuyuya attık. Senin karşına ihtiyacın geldik. Nasıl davranıyorsun? Yani kıssaları okurken bunu da gözünüzün önünden geçirin. Bunlar basit olaylar değil. Yine de af yolunu ne yapıyor? Tutuyor. Tabi birçok şeyler var bunlarla alakalı. Yine Lut Aleyhisselam'ın kıssasında erkeklerin kadınları bırakıp cinsel ilişki kurduğu hemcinsleri yoldan çıkmış bir toplum ve Allah Azze ve Celle'nin onlara uyarıcı göndermesi onlar uyarıyı kulak asmaması ve başlarına gelen bela ve musibet ve Nuh Aleyhisselam'ın hanımının da toplumun yanında yer alması bu da kıssada yakalanılması gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Yine Allah'ın Azze ve Celle'nin seçmiş olduğu meleklerin insan kılığına da girip seninden gelip konuşabilmesi veyahut topluma çok güzel bir erkek, yakışıklı bir erkek olarak ne yapması? Gözükmesi. Bu da gösteriyor ki insan her anda bir imtihandadır avraşın, kelin, körün kıssasını hatırlayacak olursanız orada da onlara gelen melek onların sılığında gelmişti. Yani bu kıssaların Kur'an'da olsun, sünnette olsun bizlere anlatılmasının sebebi boş, abes olsun diye değil. Oradan almamız gereken iyi kötü modeller var. İyi ise akıbeti belli, kötü ise akıbeti belli. İyi ise Dünyada belki çile çekebilir ama ahirette değil. kötüyse Kötü ise dünyada belki çok rahat edebilir ama gidişatı, son nefesi bitti mi? Bekleyebilir mi? Yok yani. hocam ben kendim meşgul ediyorum. Tamam. Ne güzel. Ben de kendimi burada meşgul ediyorum. Sen de beni meşgul ediyorsun öyle. Evet. Şey işte. şey. Bakın yine toplumlardaki kıssalar gündeme geliyor. Nuh'un kıssasında kavminin de Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için fena bir millet olduğu ve bu sebeple her iki toplumun cezalandırıldığı fakat Lut ve Nuh'un iyi kimseler olduğu için kurtarıldığı anlatılıyor. O toplum hep helak oluyor. Kurtulan sadece iyiler ve o iyiyi tabi olanlar. Onların cezalandırılmalarının anlatılması kötülükten ancak sakındırdıkları için. Şimdi şurada üç sınıf insanın tablosu var burada. İnanan inanan inanmayan inanmayana ayır. İnanan inanan inanan anlatan inanan anlatmayan helak olan anlatan. Yani Allah bir bela verdiğinde sadece kurtulan inanan değil. İnanıp da inancını ortaya koyup inanmayana sakınmayana sakın Allah'tan kork. Allah'ın ayetlerini yalanlamaya diyen insan kurtuluyor. Yani bu kıssalarda yakalanması gereken noktalardan birisi de bu. Biraz daha açayım. Cumartesi gününü ihlal eden e, kavmin olayını hatırlarsanız, Bakara'da, Araf'ta orada üç sınıf toplumdan bahsedilir. E, Allah Azze ve Celle ne diyor? Bugün balık avlamayın. Sen biliyor musun bu kıssayı? Bilmiyorum. Hı. Tamam. Aleyküm mi? Ha. Okudum yani. Anladın. Yani, hani şey aklıma tekrar bir şey. Ama olur. imtihana bakın şimdi. Diğer günler bir tek balık yok denizde. Cumartesi günü Aynen. su yok, balık yok. Allah ol dedikten sonra olmayacak bir şey var mı? Evet. Şimdi bu ne yapıyor? Yani bir iki tane balık koplasa zıplasa kimse bakmaz. Ama çok olunca imtihan doldur. Biraz duruyorlar. Demek ki her toplumda çürük insanlar var. Diyor ki bir tanesi çıkıp avlamayalım. Çünkü o an söylese bir tepki olacak. Derin derin hendekler kazalım, kapaklar koyalım. O günü kapakları açalım. Ne dolarsa diğer günler ne yapalım? Alalım. Biz balığa çıkıp avlamıyoruz kendi düşüyor. Bir kısım hayırdır. Bugün balık avlamak nedir? Yasak, haram kılındı. Bu da nedir? Avdırdur, çıkmıyor. Ve topluma bu yerleşiyor. Bir kısım yapmıyor. Başka işten meşgul oluyor. Bir kısım hep uyarıyor. Ve neticede onlar diyor ki eğer Allah'ın azabı gelecek olsaydı bu zamana kadar gelirdi. Niye biz bu tendeye düşene razı olalım dence çıkalım. Bunu yapınca, ileriye gidince bir kısım yine bana ne diyor? Ben nasıl yapmıyorum? Ama onu da yapmıyor. Bir kısım ayet-i kerimede onlarla kendi aralarına diyor bir duvar çektiler. Ve bir kapı koydular o da kendi tarafından. Sırf onlara davet içindir. Onlarla arayı ne yaptılar? Ayırdılar. Artık can ve mal emniyetinin de olmadığına inandılar diyor. Ve bir gün kalktıklarında karşı taraftan hiç sesin gelmediğini gördüler ve korktular diyor. Korka korka kapıyı açıp da o yanıya baktıklarında bir de bakıyorlar, onların hepsi maymun olmuşlar. Bakın, olan hem inanan ama davet etmeyen, hem de Allah'ın davetine karşı gelen. Kurtuna, inana ve davet eden. Allah'ın dinini anlatan ne yapmış kurtulmuş. Nurlu'nun kıssasına bakıyoruz, tam dalgada oğlu boğulacak. Oğlum gel gemiye. O ne diyor? Daha. Ben dağa çıkarım. Yani bir peygamber çocuğu dahi olsan inanmadı müddetçe. Bir peygamber hanımı dahi olsan fayda yok. İbrahim Aleyhisselam'ın geçen hafta kıssada gördük. Babası kendi elleriyle putları ne yapıyor? Yapıyor ve insanlara satıyordu bunu. Babasına ey babacığım kendi elinle yaptıklarına mı tapıyorsunuz? Gel bu işten vazgeç dediğinde babası onu ne yaptı? Taşladı. Ama İbrahim davetinde yine ne yapmadı? Durmadı. Akıbet ne oldu? İbrahim kurtuldu. Babasına ise zebaniler aldı. Cehenneme götürdü. Demek ki kıssalarda bunu ne yapacağız? Çok iyi. Yakalayacağız. Ve anlatılan bu kıssaların hiçbir zaman boş abes olmadığını anlayacağız. Bir Eyüp Aleyhisselam'ı alın şimdi. Allah diyor ki Azze ve Celle o ne iyi bir kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Şimdi Allah Azze ve Celle onu öldü mü? Şimdi Eyüp'ün kıssasına bak. Hastalık da son hattında. Bir de kendimize bak. Burnumuzu çekeriz, kafamızı şer. Azıcık ağrı girer. Öldük zannederiz. Ama diline kurt düşene kadar kökü çıkmayan bir insan var burada. Kavmi dahi atıyor. İyilikler hepsine iyiliği dokunmuş. Hastalandığında kavmi bile ne yapmıyor? Bakmıyor. Ama buna rağmen sabırda bize nedir? Çok önemlidir. Demek ki hastalığı veren kim Allah şifasını verecek kim. O zaman dualarımızda da şuurlu olacağız. Dönüp de ya Rabb şifa ver dediğinizde eibin sabrının duasını, teslimiyetini Hepsini gözümüzün önünde ne yapacağız? Geçireceğiz. Yakalanması gereken birisi de bu. Yine Fad suresinde peygamber kıssalarından bölümler anlatılıp onların özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı ve Allah katında seçkin iyi kimseler olduğu ifade edilir. Birbiri ardınca anlatılan kıssaların sonunda adeta sonuç cümlesi olarak geçen kıssaların bir hatırlatma olup, buna göre Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek olduğu ne yapılır? Anlatılır. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, cennet gösterildi diyor. Ömer'in köşkünü gördüm diyor. Şöyle şöyle şöyle gitti diyor. Tam diyor bakacaktım, Ömer'in diyor kıskançlığı aklıma geldi de bakmadım. Ömer'deki Allah'ın senden de bitir. Bakın bunlar nedir? Bir teşvik. Ömer cennetten müjdelenmiş, cennette köşklerinin olduğu yanında söyleniyor. Hiç halinde, hareketinde değişiklik yok. Allah bizlere böyle ahlak nasip etsin. Hı. Bugünkü insanlarsa övüne, övüne, gerine, gerine çatlıyorlar işte arşın altında hiçbir gölgenin olmadığı bir gölgede gölgelenecek insanların ahlakı onların ahlakı. Allah bizi ahlakla ahlaklı olanlara Bugünküler ise revaçta olan övünenlerin ahlakı. Bu kıssalardan alacağımız en önemli ahlak bunlar. Yine bazı peygamberlerin ve yine Meryem annemizin anlatıldığı kıssalara bakın ki bir kadın Başına gelecek her şey gelmiş. Babasız bir çocuk doğurmuş. Kavminin eziyetlerine ne yapıyor? Katlanıyor. Gelin şimdi Muhammed ümmetinin kadınlarına. Bu kıssalar kadınların alacağı çok önemli. Biri kayboluyor. Hamilek ne oldu? Bizimki düşük yapıyor. Yatarak yapacak. Kadın piyasada yok. Geçmişin kadınına bak. Yani işten başını alamıyor. Ahırda doğuruyor kadın. Daha da çobanlık yaparken doğuruyor. Ama vahiyden haberi olmayanlar geçmişin özellikle ta Kur'an'da kıssaları anlamayanlar ne yapıyor? Bugünkü ahlak neyse ona göre ahlaklanıyor. İşte kıssalar kadın olsun erkek olsun kazandırdı çok ahlak var. Çok huy var. Öyleyse kadın erkek bunu ne yapacak? Okuyacak. Düşünün <gülüyor> Meryem annemiz o halinde Ya Rabbi hani bana taze yemiş ver de yiyeyim. Kalk diyor. Hurma ağacını ne yap? Salla. Ben hurma ağacını gördüm. Ben sallasam dökülmez vallahi. Peki lousa bir kadın sallasa nasıl dökülür? Kalk bir amel işletiyor. Onu sana verecek sadece gene kim? Allah. Ama senin amel etmeni ne yapıyor? emzet diyor. Yani tembellikten, uyuşukluktan kurtul diyor. Kur'an kıssaları da insanı böyle ne yapıyor? Cevaz olmayı istiyor. Uyuşuk pinti değil. Hareketli olacaksın. Altıncısı ise anlatmak istediğim tabi birçok mevzu var da her peygamberin bu kıssalarda dikkat ederseniz <gülüyor> her kıssanın girişinde, sonucunda büyük bela ve musibetlerle karşı karşıya kaldığını görüyorsunuz. Ve bu bela ve musibetlere bugün baktığımızda biz kendi nefsimizi yani onlara dayanamayacak pozisyonda olduğunu görüyoruz. Ama bu peygamberlerin hepsi ki salatü selamü üzerlerine olsun, gelen bela ve musibetlerin hepsine dayanmışlar. Ve hepsi de Allah'a ne yapmışlar? Teslim olmuşlar. Öyleyse bu kıssaların bize kazandırdığı en önemli noktalardan bir tanesi de ne olacak? Başa gelecek bela ve musibetlere dayanma. İnsan ne kadar bilgili olursa dayanması da o kadar fazla olur. Onun için Allah kendisinden razı olsun. Siz daha iyi birisiniz, ismini zikretmeyeceğim. Alimin birisi, alimlerimizden birisinin, Kitab-ı Tevhid diye çok güzel bir kitabı var. Ve orada dinin esaslarını anlatır. Şu, şu, şudur ders Değil. Ve orada bazı maddeler koyar. İlim, amel, davet ve davetin karşısında gelen bela ve musibetlere Tabur. Bu dört maddede din anlatır. İşte bakın bu kıssalardan çıkan nedir? Bu. Önce ilim, vahiy. Sonra onu göstereceksin. Sonra bunu anlatacaksın. Ondan sonra açıklasın artık. Nereden geleceği belli oluyor. Bunlara da ne yapacaksın? Sabredeceksin. <gülüyor> Ve bu Kur'an kıssaları peygamberlerin kıssaları tiyamete kadar gelecek bütün müminler için teselli kaynağıdır. Kur'an'dan kendini soyutlayan hiçbir alim ayakta kalamaz. Çünkü teselli kaynağı yok. Kendisini Allah Azze ve Celle'nin vereceği buradan bir teselli gibi hangi insan verir? Kime gidersen git, verdiği ancak kısırdır. Tecrübesi ve aklı misalidir. Ama Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği misaller nedir? beselli, bizi yaratan o. Dayanma gücümüzü de bilen ancak yine nedir? O'dur. Öyleyse samimiyetle iman edip inancının gereğiyle yaşayan insanların başına bela ve musibet kesinlikle eksik olmayacak. Eğer başına bela ve musibet gelmiyorsa otur imanını bir kontrol edin. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir müminin diyor gerek bedeninde gerek nefsinde, gerek malında gerek eşinde, gerek çocuğunda ölene kadar bela ve musibet ne yapmayacak? eksik olmayacak. ve en büyük bela ve musibet peygamberleri ondan sonra sırasıyla ne yapıyor? devam ediyor. bir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı alın baba hiç görmemiş, anne çocukken ölmüş, yakınlarının yanında büyümüş şimdi bu noktaya kadar bir düşünün öksüz ve yetim birilerinin yanında büyüyüp horlandığınızı, itildiğinizi kakıldığınızı, hasta olduğunuzda anam diyecek biriniz yok babam diyecek, sarılacak biriniz yok ya bunlar basit olaylar değil Allah Resulü kalmış, kişiliğinde korunmuş, sonra devam ediyor kendisi o halinde devam ediyor, ediyor, ediyor kavim tamamen yoldan çıkmış ticaret bozulmuş, ahlak sıfır olmuş te çökmüş, yani her şey iflas etmiş. Yaşantı öyle bir yaşantıdan gelen birinin bu kadar karakterli olması çok acayip de. Bunlar bizim için çok önemli. Ve yine bu kıssalara baktığımızda asabi keyf görünürde hiç kimse hiçbir güçler olmayan birkaç samimi Müslüman genç, her türlü güç ve iktidara karşı Allah tarafından ne yapılıyor? Korunuyor. Yani o günün sultasından kaçıyor ama onlar ona ne yapamıyor? Karar veremiyor. Ve o gençler her devirde insanlara nedir? Bir mesaj veriyor. Onlara siz onlardan ve Allah'tan başka tatlılarınızdan ayrıldınız. Bunun için mağaraya girin ki Rabbınız sizi rahmetini yaysın ve sizi işinizde kolaylık gösterilsin deri. Yine bakın Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında küçük bir çocukken kardeşleri tarafından ihanete uğrayan kuyuya atılan kervan tarafından değersiz bir eşya gibi satılan sarayda kadınların tuzaklarıyla karşı karşıya kalan uzun yıllar suçsuz zindanda yatan ve Yusuf'un tüm bu olumsuz şartlara rağmen Allah tarafından nasıl desteklendiğine bakın. Yani ihlaslı olduğunda Allah seni ne yapıyor? Destekleniyor. Ve ona kötülük edenlerin gün gelip önünde nasıl diş çöklükleri anlatılıyor. Yani sabırlı olduğunda Allah seni dünyada da ne yapıyor? Rahatlatıyor. Aynı şekilde Musa ile Firavun'un mücadelesine bakın. Onun sarayında büyüyor, birçok eziyete maruz kalıyor. En son firavunun is çökmesine bakın. Ve helak olmasına kurtulan kim? Firavun o kadar gücüyle nehrine atamadı, yaramadı. Musa'nın ihlası Allah'ın yardımıyla deniz ne yapıldı? Açılı verdi. İnsanlar oradan geçti. Firavun o ihtişamıyla sular kafasına iniverdi. Evet. Bu da gösteriyor ki Allah'ın desteklediği bir tek mümin bile olsa o kurtulacak. Dünyadaysa ne kadar azgın taraftar sahibi kafir olursa olsun oysa ne yapacak? Helak olacak. Yani savaş sadece insanla teçhizatla kazanılacak bir savaş değil. Allah isterse bir topluluğu bir sesle, bir sesle, bir şimşekle, bir suyla, başka bir şeyle ne yapar? Yok edebilir. İsterse kafir olan bir kavmi, başka bir kafir olan kavmi musallat eder, onunla ne yapar? Yok edebilir. Öyleyse biz iyi modelleri alıp kötü modellerde ne yapacağız? Uzak duracağız. Yine kıssalardan yakalanması gereken en önemli noktalardan bir tanesi de kardeşlerim. Bütün kıssalarda bu ortak özellik olduğu için seçtim. Allah insanı şeytandan sakındırır ve onun kurduğu tuzaklardan bizlerin uyanık olmamızı ve uzak olmamızı isterler. Ister. Bütün kıssalara bakın Adem ile İblis'in arasında geçen ne yapar? Meseleleri anlatır. Şeytanın Adem'e ve onun şahsında insanlığa karşı tamamen kıskanç, kin ve nefret duyduğunu gündeme getirir. Ve bu ifade terimizi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden iki var size de sirayet etti diyor. Bu nedir? Kindarlık ve haset kıskançlık. Bu bir yürgüdür. Saçı tıraş eder demiyorum. Giyinit kaşır siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Birbirinizi sevecek bir hasret söyleyeyim mi? Aranızda selamı ne yapın? Yayın. Bakın iblis bizden kesinlikle ne yapıyor? Nefret ediyor. Bize haset ediyor. Ve bizden kesinlikle ne yapmıyor? Hoşlanmıyor. Ve intikam almak için her yola Ne yapıyor? başvuruyor. Öyleyse biz de buna karşı ne yapacağız? Uyanık olacağız. Nasıl uyanık olacağız? Kıssaları okuyacağız ve iblisin insana kurduğu tuzakları bir bir öğreneceğiz ki uyanık olacağız. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden bizi ne yapıyor? Sakındırıyor. Ve diyor ki onlarla yolculuk yaparsanız çok dikkat edin size zarar verir diyor. Bir gün Medine'li bir ensar bir yerden gelirken başka arkadaş bulamıyor Yahudi ile birlikte geliyor. Medine'nin ilk evi gözüken kadar çok dikkat ediyor. Ama hiçbir şey yakalanmıyor. Kılıcını çekiyor, devesini ıktırıyor, adamı yere indiriyor söyle diyor. Benim Resulüm asla yalan söylemez. Siz diyor eğer bir Yahudi ile arkadaşlık yapmışsanız muhakkak size ne yapar? Zarar verir. Diyor. Sen diyor bana ne yaptın? Ben diyor bunu ne yapamadım? Tespit edemeyim. Aleykümselam. Yahudi diyor ki cidden diyor yolculuk boyunca diyor ne kadar zarar vermeye çalıştıysam senin kadar uyanık dinle rastlamadım. Hoş geldin. Baktım ki diyor hiçbir şey yapamadım. Buraya gelene kadar diyor gölgeni çiğnedim. Kısımı böyle aldım. Diyor. Bakın bu kıssalar boşuna anlatılan kıssalar değil. Biz belki önemsemiyoruz. kasıl oluyoruz ama Allah bizi şeytanda ne yapıyor? Sakındırıyor. Atamız Adem'i kandırmış. Bugün hacca giden insanlara Orada bakın bir İbrahim'in başına gelen olaylar var. İblisten arasında geçen kıssaları biz haccın menasik olarak yaparız. Ama insanlar bunun şuurunda mı değil mi? Yani bu kıssaları okumuş, analiz etmiş, özümsemişse evet, farkına varır. Yaptığı her amelin ne olduğunu bilir. Ama değilse aynı, bizim turist gider. Turist bir daha gider, bir daha gelir, bir daha gider, bir daha gelir. Ama haccı mebrul olana bir sefer ne yapar? Eder. Ve Ademoğluna yaklaşma şekillerine bakın o kadar çok mesele var ki ilk olarak şeytan ana ve babanızın ayıp yerlerini diyor, edep yerlerini gösterdi diyor. Bu da Adem ve Havva yasak ağaca yaklaşınca ilk gördükleri yer neresi? Orada elbiseleri yoktu. Bu da gösteriyor ki iblis insanoğlunu açıp saçacak. Edeb, haya ne yapmayacak? Bırakmayacak. Ve kıyamet alametleriyle alakalı rivayetleri okuduğumuzda yeryüzünde insanlar çırılçıplak hayvanlar gibi dolaşmadıkça kıyamet ne yapmayacak? Kokmayacak. Bugün insanlar çıplak değil mi? Yok. Yani kıyamet aslında nedir? Tepemizde. Ama bizde düzelme var mı? Aynı gidiyoruz. Bu kıssalar bize ne yapacak? Fayda verecek. Yine kıssalara baktığımızda Allah Azze ve Celle kim bir iblise uyarsa andolsun ki onu ne yapacağım? Cehenneme dolduracağım. Ama bakın burada çok önemli bir nokta var bu kıssalarda. Allah Azze ve Celle mümin kullarına öyle güveniyor ki senin diyor benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan nedir? Yok. Öyleyse ihlaslı kul olmak zorundayız. İhlaslıysan şeytanın tuzaklarına karşı da nedir? Uyanırsın. Yine Kur'an kıssalarının birçok güzellikleri var. Belki bunları bir bir maddeleyip anlatmak çok çok fayda verir ama dersi ne kadar uzatırsak o kadar başta anlatılan güzelliklerde ne yapar? Kaçar. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim Sühanahu ve Teala anlatılan bu kıssalarda sadece Allah'a kul olan ve ondan başkasına ibadet etmeyen bu samimi kullardan bizleri de eylesin onların arasına katsın ve Allah'a inanan ahirete inanan gelen bela ve musibetlere karşı tek sığınılan kapı Allah olarak bilen ve ondan başkasına derdini açmayan ve ona yönelen sanmı kullardan eylesin bizi. Unutmayalım ki Kur'an'da yer alan bu kıssalar iyi kötüyü birbirinden ayırt eden modellerdir. Yani oradaki isimler nedir? Biz temsilidir, göstermeliktir. Orada yapılan fiil, amel bizim için çok çok nedir? Önemli nedir? Firavunun biri gider, biri gelir. Ama önemli olan Firavunun yaptığı Tagut nedir? Yani ameli nedir? Benam nedir? Ameli nedir? Bunları ne yapacağız? Çok çok güzel yakalayacağız ki biz de bunları hayatımıza rahatlıkla geçirelim. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin bu kıssalarda çok çok güzel üzerinde vurguladığı Peygamberimizin peygamber olduğu, inkar edenleri en büyük tokattır. Hiç hadislere gitmeden ve Kur'an'ın da Allah kitabı olduğunu ve korunmuşluğunun çok çok önemli misalleridir. Yani bu kıssalar aslında Muhammed ümmetiyim deyip de içimizdeki bütün fırkalara reddi olduğu gibi Muhammed ümmeti olmadığını iddia edip de başka dinlere inananlara da en büyük nedir? Reddiyetir. Vallahi azze ve kitabında dediği gibi inanamaz küfredersiniz. Hepiniz bir araya gelip bunun gibi bir ayet, bir sure, bir şey getirin deyip meydan okuması var ya işte bu kıssalarda bunun ee, en önemli özelliğini gündeme getirerek bütün şüpheleri götüren ve imanı artıran meselelerdir. Allah Azze ve Celle bizlere anlayış versin, anlayışımızı artırsın. Demek ki Kur'an kıssalarında neler anlatılıyormuş? Birinci yakalamamız gereken Allah'ın birliği. Davet edeceğimiz de neymiş? Allah'ın birliği. İkincisi Kur'an kıssaları bize Ahiret inancını ne yapıyor? Pekiştiriyor. Cenneti, cehennemi, hesabı ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Üçüncüsü, gelen bütün peygamberlerin tek ümmet ve tek dini anlattığı farklı din ve milletlere olmadığı. Dördüncüsü, peygamber efendimizin peygamber olması ve kitabında hak olduğunun ispatı. Beşincisi, İnsanlara iyi ve kötü modelleri gösterme, bunlardan ders alma ve altıncısı bütün peygamberlerin ortak özelliklerinden birisi her davetçi davet yaptığı başına bin bir türlü bela ve musibetin geldiği bunlara karşı peygamberler nasıl dayanmışsa bu da bize en büyük teselli kaynağı olduğu ve inananların da bundan ders alması. Ve yedinci anlattığımızda Allah Azze ve Celle kıssalarda iblisten bizi ne yapmıştır? Sakındırmıştır. Onun türlü türlü tuzakları vardır. Üstten, önden, alttan, geriden, her taraftan iblis insanı kuşatarak ona inkara, şirke, küfre sokmaya çalışacaktır. Buna karşı Allah bizi ne yapmıştır? Sakındırmıştır. Allah subhanehu ve teala hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Anlattığımız doğrularla yaşamayı, yaşatmayı, anlatmayı hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurullah ve tozluyum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Haftaya pazar ders yok. Allah razı ee, öbür hafta var. pazar Antep'teyim inşallah. Ona göre dönüşte inşallah.